şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l athar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin lebrash kıymetli kardeşlerim rabbimize hamdolsun sireti enbiya derslerimizin 29uncusuna ve bir ilim meclisine bir cumartesi akşamına yeniden erişmiş olduk Şöyle geçmiş dersleri bir hatırlarsanız bugünküyle beraber Hazreti İbrahim hakkındaki yolculuğumuzun altıncısını yapmış olacağız. Bir tahtit sınır koymak istemiyorum ne kadar sürecek inanın ben de şu anda zorlanıyorum ama inşallah yakın bir zamanda Hazreti İbrahim'i bitirip onun o güzel oğullarını peygamber olan oğullarını onlarla birlikte diğer peygamberlerin hayatlarına dair mücadeleleri beraberce anlamaya gayret edeceğiz fark ettiniz ama etmeniz için yeniden biraz böyle bilinçlerimiz tazelensin diye bir cümleyi size bir hatırlatmak istiyorum evet tarih konuşuyoruz, tarihten konuşuyoruz ama tarihte kalmak için konuşmuyoruz biz tarihi bugünleri inşa etmek, bugünleri ihya etmek için konuşuyoruz eğer tarihten bugünlerimize mesajlar taşımayacaksak bazı dersler çıkarmayacaksak Hazreti İbrahim'i diyelim ki bugün anlamaya çalışıyoruz. Onun hayatını anlarken kendi hayatımızı Hazreti İbrahim'in mirası doğrultusunda yeniden inşa etmeyeceksek ortada ciddi bir problem var demektir. İnşallah biz tarihi tarihte kalmak için değil, tarihi bugünlerimizi yeniden düzeltmek için, onarmak için, yeniden bazı şeyleri hayatımıza taşımak için, Öğrenme adına bir gayretle bu işi götürelim. Allah da bizleri inşallah böyle bir gayeden böyle bir amaçtan ayırmadan bu işin hakkını verme noktasında da bizlere yardımını esirgemeden bu yolculuğu devam ettirsin. Hatırlarsanız Hz. İbrahim'in geçmiş derslerinde çok şeyler öğrendik biz. Tekrardan onları sıralamaya gerek yok ama ne öğrenirsek öğrenelim bütün peygamberlerden olduğu gibi Hz. İbrahim'den de en fazla iman öğrendik. İman meselesini bize bütün peygamberler en güzel bir biçimde, en berrak bir biçimde, en duru bir biçimde öğretirler. Ancak tevhid ve Hz. İbrahim dediğimizde bu iki ifade birbirine çok yakışır. Çünkü Hz. İbrahim tevhid mücadelesinde farklı bir yerde durur. Bize tevhide ait çok şeyler öğretmiştir. Bugün de ben aslında biraz bunlara değinerek bu derse başlamak istiyorum. Çünkü dün geçen ders bıraktığımız yer belli oradan devam edeceğiz. Ama bugün istiyorum ki tevhid ve tebliği Hazreti İbrahim'den öğrenmek diye bir bahis açayım. Çok ihmal ettiğimiz iki meseleyi bu başlığın altında biraz irdelemeye çalışalım. Biraz bu ihmal ettiğimiz meseleyi Hazreti İbrahim'den öğrenerek... Onarmaya çalışalım inşallah. Malum tevhid bir olanı birlemektir. Allah zaten birdir. Bizden de o birliği tasdik edip o tasdikten sonra da hayatımızı o tasdik çerçevesinde donatmamızı ister. Yani sadece bunun kavli boyutuyla dille söylenmesi yeterli değil. O işin bir parçası. Onu söyledik tamam ikrar ettik. Şimdi sıra hayatın içerisinde ispata. İspat da olursa eğer o tasdikin arkasından gerçek manada tevhid oluyor bu tevhid dediğimiz İslam'ın parolası ne diyecekseniz şiarı serlevhası sloganı aklınıza ne geliyorsa söyleyin ama olmazsa olmaz esası öyle kabul edelim olmazsa olmaz esası hayatın bir yönüne bir alanına sıkıştırılacak bir hakikat değil Belki sonlarda söylemem gereken cümleyi en başta söyleyeyim. Tevhid dediğiniz hakikat bir alana sıkıştırılacak bir hakikat değil binler alanlara yayılması gereken bir hakikattir. Hayatın neresi olursa olsun orada bir tevhid mührü lazım. Eğer o tevhid mührü olmaz istenilen oranda bu gerçekleşmesi Parçalanma dediğimiz şey olmuş olur bakın bugün insanlığın en büyük problemi bu parçalanma 8 milyarlık insanlık ailesi için düşünelim bugün insanlık o içerisinde bu parçalanmayı görüyoruz çok az bir kısımdır mesela bu insanlık içerisinde Kendisini ateist diye isimlendirenler 8 milyarın içerisinde yüzde kaça binde kaça tekabül eder o ayrı. Bu memleketin ateistlerinden bahsetseniz öyle ki işte elhamdülillah ateistim diyecek kadar ateistler ne olursa olsun yine içlerinde Farklı bir şey var çünkü iman meselesi hele hele Allah'a iman meselesi başka bir şey. Bu fıtratın bir parçası yani Allah yoktur demek ben yokum demek anlamına gelir. Onun için burada biz Allah'ı inkar noktasında çok fazla insanları görmüyoruz. İnsanlık ailesi içerisinde de bir parçalanma var. O parçalanma ne? Yaratma Allah'ın ama yönetme başkalarının. İnsanlığın tamamında böyle bir sorunu biz görüyoruz. Hadi insanlığı boş verelim gelelim ümmeti Muhammed'e. Allah aşkına ümmeti Muhammed'de bugün tevhid meselesi istenilen oranda anlaşılmış, kavranmış, tesis edilmiş bir vaziyette mi? Mesela bugün iki milyarlık İslam ailesi hep beraber istenilen oranda. Evet yaratma da Allah'ındır yönetme de Allah'ındır. Gökler de Allah'ındır yerler de Allah'ındır deyip Yerde Allah'ın istediği gibi bir düzeni tesis edebiliyor mu? Bunun gereklerini yerine getirebiliyor mu? Ben ümmeti Muhammed'den de vazgeçtim. Kendimize gelmek istiyorum. Ben bana geleyim siz de kendinize gelin. Ben şimdi bir fert olarak Allah bana bir hizmet alanı vermiş. Diyelim ki bir vakıf vermiş bir cemaat vermiş bir yerlerde bir hizmet ediyorum. Bir iş yerim var mesela diyelim ticaret yapıyorum. Ticaretin yanında başka şeyler de yapıyorum mesela bir dostluk kardeşlik arkadaşlık ilişkilerim var bir şekilde. Hepsinin yanında bir de bir aile vermiş bana bu ailenin de reisiyim ben mesela baba olarak o ailenin içerisindeyim. Şimdi bu saydığım her yerde tevhid dediğim şey gerçekten benim hayatımda Esas haline gelmiş mi? Mesela ben yönettiğim vakfı, yönettiğim derneği, yönettiğim cemaati Allah'ın istediği gibi mi yönetiyorum? Allah'ın razı ve memnun olacağı şekilde orada bir yönetim var mı? Benim yaptığım ticaret Allah'ın razı olacağı bir ticaret mi? O ticaret Allah'ın gerçekten razı olabileceği şekilde mi yürüyor? Hadi diyelim ki vakıfta arkadaşlar bırakmadı, ticarette de ortaklar bırakmadı. Ticaretin şartları şöyleydi böyleydi. Ya evlerimize gelelim, evlerimiz Darul İslam mı? Dışarıları yönetemiyoruz, dışarılara sözümüz geçmiyor. Evde Allah'ın hükmü geçerli mi? Mesela böyle sinirden küp haline gelmişsin, oğlun geliyor senin karşısına Allah aşkına baba diyor. Allah aşkına dediği anda durabiliyor musun sen bir baba olarak böyle öfkelendiğin bir anda eşin senin karşına geçiyor ve diyor ki Allah'tan kork Allah'tan kork dediği zaman ellerin düşüyor. Ben nasıl Allah'tan korkmamı diyorsun? Ulan sen kimsin bana Allah'tan korkuyorsun? Onun dışında başka şeyler mi yapıyorsun? Gerçekten halimizi konuşsak çok iyi bir halde olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Birbirimizin aynasıyız. Burada saklayacak, gizleyecek bir tarafı yok. Zaten derdimiz bunları fahiş edip ortaya çıkarmak değil. Halimizi nazara verip o halimizle halleri iyi olan o peygamberlerden kendi dünyamıza bir şeyler taşımaktır. Dolayısıyla bunları uzatmaya gerek yok ama görüyorsunuz ki tevhid dediğimiz şey kendi şahsiyetimizden ta yukarıya kadar. Hayatın bütün alanlarını kuşatacak bir hakikat ama ne yazık ki bu noktada bir parçalanmışlık var. Allah'ın istediği ve görmek istediği bizim üzerlerimizde görmek istediği kalite kıvam bu çerçevede yok. Hal böyle olunca belki biz duyduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor ama mesela bazı dinlerde olduğu gibi gök tanrısı yer tanrısı diye bir ayrım var ya valla bizde de öyle biz göklerde bir başka Allah'a yerde de bir başka Allah'a inanıyoruz sanki. Yani bunu ille de dille ikrar etmeye gerek yok. Allah göklerin ve yörün hakimi ise hüküm onunsa her tarafta onun dediği olacak. Oluyor mu olmuyor mu eğer olmuyorsa Demek ki orada tevhid dediğimiz şeyde problem var. İşte Hazreti İbrahim hayatındaki o tevhid öğretisinde bize çok şey öğretir ama en başta en başta en başta bu parçalanmışlığa ait bize birçok şey öğretir. Ve biz eğer Hazreti İbrahim'den bu hakikati öğrenirsek camide tevhid varsa eğer sokakta caddede de olmalı hakikatini öğreniriz. Bu parçalanmışlığı gideririz. Nikahta tevhit var ama talakta ama boşanmada yok. Diyanet'te yani din işlerinde kurum olarak Diyaneti kastetmiyorum. Din işlerinde tevhit var ama dünya işlerinde yok. Bu ayrışımı bu bölünmüşlüğü bu parçalanmışlığı önler tevhid dediğimiz şey zaten birleştirmek ya Nerede bir bu noktada parçalanma varsa nerede bu noktada arıza varsa o arızaları giderir Ve bu arızaları giderme noktasında biz Hz. İbrahim'den çok ama çok güzel hakikatler öğreniyoruz Şimdi ben Hz. İbrahim'in tevhid öğretisini size bir vermek istiyorum Şimdiye kadar bakın bir sürü ayet üzerinde durduk. Hazreti İbrahim'i bize anlatan kısa itibariyle anlatan ayet sayısı 173 biliyorsunuz. Başka ayetler de var onları da toplasak 200 ayet çerçevesinden Hazreti İbrahim'i doğrudan anlamaya çalışıyoruz. Ben Hazreti İbrahim'in hayatının üzerinden o 200 ayetin üzerinden şöyle bir tevhid öğretisi size takdim etmek istiyorum. Bize en başta Hazreti İbrahim'in öğrettiği tevhid yaratmada tevhiddir. Yaratmada tevhid nedir? Allah'tan başkası yaratıcı olarak kabul edilemez. Şu ara suresinin 78. ayetinde direkt Hazreti İbrahim'in lisanından okuyoruz bu hakikati. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur diyor Hazreti İbrahim. İkincisi hükümde tevhid. Enbiya suresinin 56. ayetinde de bunu öğreniyoruz. Allah'tan başkasına yasa, kanun koyma yetkisi verilmez. Yaratma onun ya yönetme de onun. Hüküm onun ve hükümün onun olduğunu dair Hazreti İbrahim kaç ayette bize söylüyor ama her... Şeyde biliyorsunuz biz birer ayet örnek veriyoruz sadece burada da Enbiya Suresinin 56. ayetini veriyoruz. Hayır dedi Hz İbrahim onlara sizin Rabbiniz yarattığı göklerin de yerin de Rabbidir ve buna ben şahitlik edenlerdenim dedi. Onlar parçalamak istedi Hazreti İbrahim hayır dedi. Onlar bölmek istedi Hazreti İbrahim hayır dedi. Ya ne olur dedi işte göklerde tamam var bir tanrı biz ona inanıyoruz onu inkar etmiyor değiliz. Ama burada da biraz Nemrut Paşa'nın sözü geçsin. ne olur ki olmaz dedi. Çünkü ona asla Allah müsaade etmez. Allah eğer göklerin ve yerin hükümranıysa o hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır. Bu hakikati haykırdı onların üzerine. O haykırdıkça başkaları korktu ama o haykırmaya sonuna kadar devam etti. Çünkü Allah'ın peygamberi olarak bu mesajı insanlığa duyurmakla mükellefti. İbadette tevhid üçüncüsü Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Allah'a gösterilmesi gereken tazim saygı bir başkasına gösterilmez. Zuhruf suresinin 26. ayeti. Kullukta tevhid biraz hızlı geçeceğim burayı. Allah'tan başkasına kulluk edilmez boyun eğilmez. Zuhruf suresinin 27. ayeti. Takva da tevhid. Allah'tan başkasına Allah'a yapılır gibi takva takınılmaz. Ankebut suresi 16. ayet. Takva ne demek? Duyarlı olmak demek. Sorumluluk bilincine sahip olmak demek. Allah'ın çektiği sınırları helal ve haram çizgilerini... Gerçekten o sınırların riayetine dikkat ederek yaşamak demek. Başkalarının koyduğu bu manadaki sınırlara riayet etmeden yaşamak demek. Başkalarına karşı takvalı da Allah'a karşı haşa takva olmayacak bir hale düşmemek demek. Orada da parçalanmadan Allah'a karşı takvayı esas kılmak demek. Ankebut 16'dan da onu okuyoruz. Altıncısı duada tevhid. Allah'tan başkasına Allah'tan ister gibi dua niyetiyle el açılmaz. Meryem suresinin 48. ayetinde Hazreti İbrahim'den bunu görüyoruz. Göreceksiniz bu derslerin en sonuncusunu Hazreti İbrahim'in dualarına ayırdık biz. Bir duada tevhid var ki inanılmaz bir şey inanılmaz. Hazreti İbrahim'in o duaları bize öyle şeyler öğretiyor ki inanın onun üzerinde yoğunlaştığınızda siz de hayran olacaksınız. Nerede nasıl dua edilir o duaları da Allah'tan istediği şeyler nelerdir hepsini o derste o ayetler çerçevesinde göreceğiz. Yedincisi çoğumuzun sınıfta kaldığı bir alan bakın rızıkta tevhid. Allah'tan başkasından Allah'tan bekler gibi rızık beklenilmez. Ankebut suresinin 17. ayeti. Ayette ne diyordu? Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Onlar bu alanı da parçalarken Hazreti İbrahim onları da bu alanda uyarıyordu. Sekizincisi şükürde tevhid Allah'tan başkasına, Allah'a yapılır gibi şükür yapılmaz yine Ankebut suresinin 17. ayetinde o ayetin son cümlesi ona kulluk edin ve ona şükredin çünkü ona döndürüleceksiniz diyor şimdi burada Allah'a yapılır gibi şükür yapılmaz bazen zihin yanlış yerlere kaydırıyor bunu Sanki insanlara teşekkür edilmeyecekmiş gibi bir mantığa da insanı sevk edebilir hayır öyle değil Allah Resulü koydu ölçüyü insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz insanlara tabii ki teşekkür edeceksin ama o insanların vesile olduğunu unutmayacaksın asıl o nimeti neyse verdiği o güzelliği bahşeden Allah'tır insanlar da vesiledir vesileye teşekkür edilir Allah'a ise şükredilir Allah'a şükür noktasında eğer onun adresi karışırsa değişirse orada da ne olmuş olur tevhi sarsılmış olur yine çoğumuzun şöyle ya da böyle zorlandığı bir Tevhid alanı dokuzuncusu sevgide Tevhid Allah'tan başkasını başkasın başkasına Allah'ı sever gibi sevgi beslenilmez ankebut suresinin 25 ayeti 10uncusu dostlukta Tevhid Allah'tan başkasına Allah'a bel bağlar gibi dost edinilmez Nisa suresinin 125 ayeti hatırlayın ayeti Allah'ın İbrahim'i dost edindiği ayet Allah onu dost edinmişse İbrahim nasıl bir dosttur onun üzerinden anlamamız gerekir. 11.si düşmanlıkta tevhid Allah'ın düşman olarak belirledikleri dışındakilere o şekilde düşmanlık edilmez. Bakın düşmanlığı da Allah belirliyor. Şuara suresinin 77. ayeti ne dedi Hazreti İbrahim onlara? Şu sizin taptıklarınız var ya şu putlar şu tavutlar. işte bunlar benim düşmanlarım. Benim düşmanlarım bunlar. Sizin şirk koştuğunuz her şey neyse ben onlara düşmanım dedi. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç. Niye bunu koydu oraya? Çünkü onlar Allah'a da inanıyor. Allah'a inanıyor Allah'ın yanında onlara inanıyor. Öyle olunca orada bir peygamber konuşuyor. En ufak bir şeyi devre dışı bırakmayacağım. Ben bütün taptıklarınıza düşmanım. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah hariç diyecek. 12. korkuda tevhid. Allah'tan başkasından Allah'tan korkar gibi korkulmaz ah keşke bir anlasak şunu En'am suresinin 81. ayeti hatırladınız mı ayeti geçen ders neyle korkuttular Hazreti İbrahim'i putlarla böyle yaparsan putlar sana sana çarpar yıldızlar sana şöyle yapar İbrahim aleyhisselam ne dedi onlara ya dedi siz Allah'a şirk koşarken, şirk koşarken korkmuyorsunuz da ben mi sizin taptıklarınızdan korkacağım. Asıl korkulacak olan Allah'tır alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Siz ondan değil de şu taptığınız şeylerle beni tehdit ediyorsunuz dedi. Onlara korkuda tevhidin ne demek olduğunu öğretmiş oldu. 13. ümitte tevhid Allah'tan başkasından Allah'tan bekler gibi umut beklenmez süresinin suresinin 55. ayeti yaşlanmış artık kocamış bir ihtiyar olduğu bir anda ona İshak'ın müjdesi verildiği andaki halini bir görün Kur'an'da bu umutta tevhidin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 14. mülkte tevhid Allah'tan başkasına mülkün sahibi nazarıyla bakılmaz En'am suresinin 75. ayeti. 15.si mesajda tevhid Allah'tan başkasına Allah'a çağırır gibi asla çağırılmaz. Zuhruf suresi 28. ayet. Şimdi sadece bu kadarı benden 20 dakika götürdü benim güzel kardeşlerim. Bunların her birisi nedir biliyor musunuz? Emin olun en az üzerinde bir ders yapılması gerekir. Şu 15 tane madde ayetleri de verdim ben size artık bundan sonrası sizin işiniz. Bu maddeler çerçevesinde o ayetleri iyice irdeleyeceksiniz dönüp şuna bakacaksınız ya bunlar Hazreti İbrahim'in öğretileri. Tevhidi tevhidin babası olan tevhidin gerçekten bu işte abidevi bir şahsiyeti olan Hazreti İbrahim'in lisanından Kur'an bize böyle öğretiyor. Ben bunun neresindeyim diye bakacaksınız. Eğer bu şekilde irdelerseniz bu 15 tane madde belki biraz daha Hazreti İbrahim'in hayatı ciddi bir biçimde irdelense farklı alanlar da çıkabilir. Ama 15 tane temel şey bunlar bunlarla beraber tevhid bilincimiz Tevhid şuurumuz çok daha farklı bir noktaya gelecek. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi güzel kardeşlerim bu söylediklerimin üzerinden size bir mesele aktarmak istiyorum. Bir şeyi ya dikkatlerinizi çekmek ciddi ciddi sizin bu noktada bazı şeyleri iyice anlamanız adına size bir katkı sağlamak istiyorum. Bakın bu 15 alan dediğimiz gibi başka alanlar da olabilir ama biz bu 15 alan için konuşabilirim. Bir adam düşünün. Yaratmada tevhidi sağlamış. Yönetmede sağlamış. Mülkte sağlamış. Sevgide sağlamış. Şükürde sağlamış. Diğerlerinde de sağlamış ama korkuda sağlamamış. Korkuda tevhid sarsılsa bu kadar olmuş, hepsi olmuş olmuş. Sadece korkuda mesela tevhid sarsılsa bir şey olur mu? Ya da diyelim ki bütün hepsinde sağlamış, sevgide sağlamamış hepsinde sağlamış rızıkta sağlamamış en fazla dejenere olan sıkıntıya uğrayan rızıkta tevhid ya mesela onda olmamış korkuyor rızkının kesileceğinden korkuyor rezzak olan Allah'ın olduğu noktasında bir müminin kendi dünyasında olması gerektiği kadar bir bilinç yok yani bu kadar bir kusur olsa bu kadar bir eksiklik olsa tevhide zarar verir mi? Vallahi verir çünkü tevhid dediğiniz şey yüzde 99 Allah'ın yüzde biri başkasının demeyi asla kabul etmeyen bir şey Tevhid diyor ki sana yüzde yüz Allah olacak yüzde yüz Sen oraya yüzde bir ufacık bir şey bile katsan olmuyor o, onun o ufacık şeyin adı şirk ve o şirk girdiği zaman bugünlerde çok kullanıyoruz biliyorsunuz o kavramı virüs ya virüs Virüs gözle görülebiliyor mu? Gözle görülmüyor. Küçücük bir şey mikroskopta bile kaç kat büyütüldüğü zaman görünebiliyor. Vücuda girdiği zaman nasıl bir zarar veriyor? Hasta ediyor, düşürüyor yatağı ya da ölümüne sebebiyet veriyor. İnanın şirk de böyle. Şirk böyledir. Gözle görülmeyecek kadar küçük bile olsa girdi mi bünyeye? Eğer insan onun şirk olduğunun farkında olup onu onarma yani ona la deyip temizleme adına bir gayrete girmedi, girmediği zaman yavaş yavaş o onun inanç noktasındaki o selimiyetini zedeleyecek ve onu çok farklı noktalara götürecek. Daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek vereyim şimdi beni birkaç arkadaş dinliyor siz onları görmüyorsunuz bu arkadaşlar inşaat işlerinden iyi anlıyorlar onun için inşaattan örnek vereceğim size her bir tevhidi bir kat gibi düşünün diyelim ki 15 katlı bir bina yapıyoruz bir katında yaratma var bir katında yönetme var bir katında hüküm var bir katında rızık var var var var var 15 kat böyle dışarıdan bakıldığında harika gözüken bir binayı yaptık biz. Ama bu bina su alıyor alttan başlamış su almaya sen ya fark etmiyorsun ya önemsemiyorsun. Su alıyor alıyor alıyor su böyle bir yol bulur kendine su acayip bir özelliği var biliyorsunuz. Ne yapar bir müddet sonra başlar rutubet yapmaya tedbir alıp eğer önlemezseniz içten içe binayı çökertir. Yedi şiddetinde bir deprem olsun yanında daha köhne binalar ayakta durur. O bina çatırdamaya başlar. Daha şiddetli bir depremde yerle bir olur. Çünkü kemirmiştir onu. O su o binaya zarar vermiştir. Şirk böyle bir şey benim güzel kardeşlerim. Böyle bir insanlar görüyorsunuz mesela içinizde. Ya diyorsunuz ki bu adam çok güzeldi ya. Yıllar önce biz böyle davada beraberdik şöyle. Hizmette böyleydik şöyleydik böyleydik. Bir mevki makam sahibi oldu. Adam gitti başka biri geldi o daha önceden başlamış kemirmeye. O girmiş oraya. O virüs girmiş, zedelemiş, zedelemiş, zedelemiş. İmtihan geldiğinde o imtihanla devriliyor. Devrilmemek için her daim teyakkuzda kalmamız gerekiyor. Yoksa Allah korusun, imtihanlarda gideriz. En ufak bir imtihanda darma duman oluruz. Bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda o tevhid binası zedelendiği için Aldığı için su ya da işin içerisine virüs girdiği için kemirdiği için bazı şeyleri dünyayı zayıf düşürdüğü için imtihanlar karşısında duramayız. İşte Hazreti İbrahim bize bunu öğretiyor hayatın her alanına diyor. Asla bu alanlardan şu kadarı şuna şu kadarı buna böyle bir paylaşım söz konusu değil diyor. Allah'tır yerlerin ve göklerin sahibi diyor. Eğer Allahsa Allah'ın arzında Allah'ın dediği olacak diyor. Ve size hayatın her alanına tevhidi inşa etmeniz noktasında bir rehberiyet koymuş oluyor. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim'den bunları öğreniriz. Gelelim ikinci şeye. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Çok şey öğretiyor da Hazreti İbrahim bakın şöyle de bir şey öğretiyor. Bu tebliğ dediğiniz iş davet dediğiniz iş o kadar zor bir iş ki bilen bilir bu öyle kolay bir şey değil. İnsanla muhatap oluyorsunuz insana hizmet ediyorsunuz e insana ediyorsunuz yani insandan ne geleceği belli zaten. Şimdi siz bunu eğer yüzde yüz Allah için yapmazsanız yarı yollarda kalırsınız. Allah aşkına dönün kendi nefsinize sorun mesela üç tane insana iyilik yapın. Üçünden de vefasızlık görün. Dördüncüsünde yapmaya kendinizde güç buluyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Kolay bir şey değil. Dolayısıyla tebliğin karşılık beklemeden devam etmesi noktasında asla hiçbir neticeye takılmadan devam etmesi noktasında peygamberler bize inanılmaz derecede örneklikler koyuyorlar Hazreti İbrahim de bunun en güzel örneğini bize koyuyor şimdi bu kadar zor ya bu iş çok zor işte tevhid davet meselesi çok çok zor bir iş bu zorluk işini yapan bir insan bu işi nerede yapıyorsa nerede bu işin hizmetini veriyorsa versin orası onun gurbetidir bunu hiçbir zaman unutmayın Gurbet asla bir başka vatana bir başka memlekete gitmek değil eğer onu Allah için yapmışsanız onun adı hicret aslında hicret kavuşmak için terk etmektir haftaya bizim konumuz o zaten Hazreti İbrahim'in hicretini göreceğiz kavuşmak için terk etmektir asıl, asıl gurbet ne biliyor musunuz? Ya yıllarını veriyorsunuz yıllarınızı veriyorsunuz 10 yıl 15 yıl yanınızdaki akrabalara babanıza annenize eşinize çocuklarınıza talebelerinize sizi dinleyen insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz eh, haklısın haklısın ama diyor amadan sonra kendi bildiğini okuyor. 10 sene 15 sene 20 sene 30 sene benim gücüm yok Hz. Nuh kadar diyeyim ama 30 sene 40 sene mücadele verip bunu iyileştirmek için da, da, derdinizi davanızı onların da omuzlaması için gayret ediyorsunuz adam seni eğer sadece şey yapıyorsa iyisin hoşsun haklısın ama deyip amaydan sonrasını kendi bildiği gibi yapıyor bu kadar zor bir şeyi insan nasıl omuzlar ve istikrarla devam ettirebilir. Bu bir gurbet. Asıl gurbet neymiş? Anlaşılmamakmış. Eğer biz bunu anlarsak inanın ki bu tebliğ ve davet meselesinde zorlandığımızda, tıkandığımızda ya bu iş bu işin kaderi ya bu yolun kaderi bu iş. Bu sadece bize olan bir şey değil ki deriz. O zaman da kalkar yine kendi işimize bakmaya çalışırız. Zor bir şey kolay bir şey değil ama böyle. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayın. Emin olun inanın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gurbetteydi. Medine'de değil Mekke'de gurbetteydi. Hazreti İbrahim'e bakıyoruz İbrahim aleyhisselam Harran'da gurbette. Filistin'de değil. Filistin'de kendini dinleyen adamlar var. Kendisine inanan adamlar var. Ama Harran'da yok. Seni eğer bir yerde birileri anlamıyorsa... Senin feryadının ne olduğunu kavramıyorsa sen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yüreğinde müthiş bir yangın var aman yahu işte gitmeyelim falan canın yanına dinlemeyelim yine bize neler diyecek diye. Birileri senden uzak duruyorsa senin doğup büyüdüğün topraklar bile orası olsa sen orada gurbettesin. Şimdi bir insan böyle bir gurbeti yaşadığı zaman iki şeyi çok arıyor gözü acayip arıyor hem de. Bir kendisini anlayan dinleyen dostlar bir de yastığını paylaştığı eşinin davasını da anlayacak birisi olması. Bu iki şeyi o kadar arıyor ki insan öyle böyle değil. Ama size şu kadarını söyleyeyim göreceğiz şimdiye kadar bir miktarını gördük. Şimdi daha sonralarında da göreceğiz. Birçok peygamberin en büyük derdi buydu en büyük eksikliği de buydu. Peygamberlerimiz Allah onlara yüz binlerce kez rahmet eylesin ve binlerce selam onların üzerine olsun. Çoğu ne derdini anlayacak dost buldu ne de derdini paylaşacak eş buldu. Nuh aleyhisselamı hatırlayın Allah aşkına. Lut aleyhisselamı göreceğiz birkaç ders sonra göreceksiniz. Yusuf aleyhisselamın çektiklerini göreceğiz göreceğiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz de atası İbrahim de ikisine de binler selam olsun bu iki şeye sahip oldular. Atası İbrahim aleyhisselam o kadar zorlandı, o kadar sıkıntıya çekti, o kadar bu noktada horlandı. Babası Azer bile dinlemedi. Gencecik yeni Lut ben seni kabul ediyorum amca dedi. O Lut'un o imanı var ya o imanı inanın ateşler içerisinde yanmak için atlayan İbrahim'in yüreğinde o ateşe düşmeden serinlik oluşturmuştu. Çünkü ateş bedenin dışındaki değil sadece yürekte de vardı. O yürekteki yangını Lut söndürdü. Ben sana inanıyorum amca dedi. O inanıyorum sözü bambaşka bir şeye sebebiyet verdi. Şimdi hatırlıyor musunuz ve vesselam efendimiz Lut aleyhisselamın adını bir yerde andı nübüvvet sürecinde. Beşinci yıl Hazreti Osman'ı Habeşistan'a gönderirken Kızı Ruhiye ile beraber arkalarından gözyaşlarıyla el sallarken ne dedi Efendimiz? Selam olsun Osman'a dedi. Osman Lut gibi ailesiyle beraber hicret eden bir iman ailesidir. Şimdi biz bu sözü sadece hicret olarak anladık. Ama meseleyi şöyle gelip bu zeminde ele aldığımız zaman biz Allah Resulü'nün Hazreti Osman'ı Lut aleyhisselamın yerine koyduğunu yani onun yaptığı gibi onun yaptığını da kabul ettiğini görüyoruz nasıl bir şey düşünün Allah Resulü Mekke'nin o ilk günlerinde amca Ebu Leheb iki kızını boşatmış oğullarıyla biliyorsunuz söz kesmesi vardı aralarında Utbe ve Uteybe Rukiye ve Ümmü Gülsüm nişanlıydılar bugünkü ifadeyle Allah Resulü nübüvveti başlatınca sözleri bozdu nişanı bozdu İki tane kız geldi peygamber evine ne yaptı Hazreti Osman ben ne yapsam Resulullah'ın biraz moralini düzeltebilirim. Biraz bu sıkıntısını giderebilirim düşündü geldi o kızlardan birine talip oldu ve Rukiye annemiz, annemizle öyle evlendi. O gün Hazreti Osman ki beni Ümeyye'den zengin birisi asil birisi Mekke'de söz sahibi birisi attığı o adım Aleyhissalatü vesselam efendimizin böyle sıkıntılar içerisinde olduğu bir anda gönlüne ferahlık verdi. Aynen Hazreti Lut'un iman ettiği zaman Hazreti İbrahim'e verdiği gibi. Niye Osman radıyallahu anh'ı Hazreti Lut'a benzetti? Buradan alın siz alacağınızı. E gelin diğer meseleye aleyhissalatü vesselam efendimizin yüreğindeki fırtınaları dindiren kimdi? Hatice'ydi radıyallahu anh. Anamızın öyle bir sinesi vardı ki o engin sinesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nice fırtınalarını dindirdi. Eğer Hatice anamızın o günkü duruşu o kameti olmasaydı inanın ki çok çok farklı olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 yıl nübüvetten önce hadi onlar başka bir dönem 10 yıl nübüvet sürecinde ne zaman böyle ruhu sıkılsa ne zaman sıkıntıya düşse ne zaman bunalsa Hatice limanında dinlenirdi. O liman aleyhissalatü vesselam efendimizi sükunete taşırdı. Hepsi bir tarafa Hira'dan gelip Hatice'nin kollarına kendisini attığında zemmiluni zemmiluni dedi. Kendine geldiği zaman anamızdan üzülme efendim Allah seni zayi etmeyecek dedi bitti. O söz fırtınaları dindirdi. O sözü duyması gerekiyordu Allah Resulü'nün orada duydu. Duydu ve o gün işlerin çok sıkıntıya uğradığı gün Hatice anamızın o şeyiyle ferahladı. E gelin Hazreti İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'da da var. Sare diye bir kadın var Allah kendisinden ebeden razı olsun. İbrahim ateşe yürürken Sare orada ve o, o anlarda hanımı ortalığı velveleye vermiyor o mümine hanım yürü diyor yürü sen yanlış bir şey yapmadın diyor sen doğru yaptın diyor ben de senin arkandayım diyor ne olursa olsun ben seninle beraberim diyen bir sare var eğer ortada bir İbrahim'in başarısı varsa İbrahim aleyhisselamın böyle büyük bir tevhid daveti varsa ve bu davetin geldiği bir nokta varsa yanında sare gibi bir kadın var eğer o sare anamızın ona nefesi ona feri ona morali olmasaydı kim bilir Hazreti İbrahim de Nuh aleyhisselam gibi ah ah diyecekti. Belki de onun noktadaki yük çok farklı bir boyutta onun omuzlarına binecekti. Ama Sare anamız o omuzlardaki yükü paylaşan birisidir. Sare anamız bu davanın en önemli desteklicisi olarak Hazreti İbrahim'in arkasında yer alan birisidir. Bunları anladığımız zaman tebliğ ve davet için günlerde bize ne lazım Niye bazı şeyler olmuyor niye bizim tahammül sınırlarımız istenilen oranda değil nelere ihtiyaç var neler olması gerektiği gibi değil buralardan öğrenmiş oluruz. Bu son günlerde dört tane kızımıza sare isim, isimlerini koydum buradan da onlara hem selam olsun hem dua olsun Allah sarelerimizi arttırsın. Hatice'lerimizi Hacer'lerimizi Hicret'in nazlı gelini biliyorsunuz Hacer ona da gelecek sıra Hacer'lerimizi arttırsın çünkü bu dava onlar olmazsa yetim bu dava onlarla ancak varacağı yere varacak Allah o kametleri bir an önce çoğaltmış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim söz Sare anamızdan açıldı onunla ilgili bir bilgi vereyim size. Bir de geçmiş derslerde verdiğimiz yanlış bir bilgiyi bu vesileyle de düzeltmiş olalım. Hazreti Sare Kur'an'da anılan bir hanım ama isimle anılmıyor. Onun müc mücadelesi anılıyor. Onun bazı hatıraları anılıyor. Hele hele Hazreti İsa'nın müjdelenme noktasında ayetlerde onun o müjde karşısındaki tavrı anlatılıyor. Acayip derecede o manada hatıralar okuyacağız. Hadislerde de onun hicretini okuyacağız. Yine onun mücadelesini okuy okuyacağız. Yani Kur'an'da hatıraları hadislerde de ismi olan bir İslam kadınıdır Hazreti Sare. Hazreti Sare malum İshak aleyhisselamın annesi. İshak'ın annesi olmak demek İshak'ın soyu peygamberler soyu biliyorsunuz. İshak, Yakup, Yusuf arkadan gelecek hep onların annesi olma şerefini elde etmiş. Peygamberler annesi olan bir kadındır Hazreti Sare. O Hazreti Sare'nin nesebi hakkında soy seceresi hakkında kaynaklarımızda çok farklı bilgiler verilir. Mesela İbni Kuteybe onu İbrahim'in kardeşi, Hara'nın kızı olarak gösterir. İbn Kesir ki ben o derste yani 26. dersimizde bu dersten 3 ders önce bunu aktarmıştım. Size o bilgiyi düzelteceğim şimdi. İbn Kesir İbrahim'in kardeşi Hara'nın kızı ve Lut'un kız kardeşi olarak verir bu şecereyi. Başka görüşler de var. İbrahim'in amcası Hara'nın kızı olduğunu Söyleyenler var Taberi Salebi o görüşte İbrahim'in dayısının kızı olduğunu söyleyenler var. Kral Haran'ın kızı olduğunu söyleyenler var. Ben burada aktarırken size İbn Kesir'in bu görüşünü orada heyecanlandım da yani ilk kez duyduğum gördüğüm bir bilgi olduğu için çok öyle tetik etmedim. İyi de bir orada kendime bir ders çıkardım inşallah siz de çıkarın tahkik etmeden hiçbir bilgiyi paylaşmayın. Ders sırasında da sonrasında da haklı olarak kardeşler şunu söylediler: Eğer Haran Hazreti İbrahim'in kardeşi ise ve Karanın kızıysa Sare, o zaman amcasıyla evlenmiş olacak. E böyle bir şey de doğru değil. Böyle bir şeyin olduğunu söyleyebilmemiz doğru değil. Ama ne yazık ki orada bir karıştırma var. O karıştırmanın sebebini şimdi daha iyi anlamış olacağız. Daha iyi anlaşılsın diye bir şecere şimdi kardeşler ekrana verecekler. O, bugün o şecereyi çizdirdim ki iyice mesele anlaşılsın. Bakın Nuh aleyhisselamdan alıyoruz. Sam arkadan geliyor. O arada şeyleri vermiştik babaları. En son Nahur'a geliyoruz. Nahur kim? Hz İbrahim'in dedesi. Nahur'un iki tane oğlu var. Tareh yani bilinen adıyla Azer bir de Haran. Haran'ın kızı Sare. Dolayısıyla burada bir isim karıştırması var. İkisinin adı da Haran olduğu için o Haranlar karışmış. Ha, Sare'nin babası Har Haran aslında Azer'in kardeşidir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in neyi olmuş oluyor? Amcasının kızı olmuş oluyor. Azer'in yani Tareh'in üç tane oğlu var. Nahor, Haran ve İbrahim. Nahor'un çok fazla hayatına dair bilgi yok. O Haran yani İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi olan Haran Lut'un babası. O iki Haran zaten birbirine karışmış. Dolayısıyla Hazreti Lut'un babası olan Haran'la Hazreti Sare'nin babası olan Haran aynı Haranlar değil. Bu şekilde zihinlerimizde netleşmiş olsun. Zaten o 26. dersteki bilgiyi de ben rica ettim kardeşlerimize oradan düzelttiler. Şimdi bu yanlışı da bu vesileyle düzeltmiş olduk. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bu Hazreti Sare'nin desteğiyle bu noktada yapılan şeyle Hazreti İbrahim'in yaptıklarını bundan sonra da yapacaklarını zaten göreceğiz. Şimdi ben geçen ders bıraktığım yerden sözü almak istiyorum. Nerede bırakmıştık? Hazreti İbrahim yıllarca mücadele etti. Kavmini anlattı, babasını anlattı. Onları inançlarıyla yüzleştirmeye çalıştı olmadı. Artık kafasına şunu koydu bu adamlar demek ki sözden anlamıyorlar. En iyisi ben bunlara inançlarıyla yüzleşebilecekleri bir zemin hazırlayayım bir iş yapayım ki bu noktada ona vesile olsun aklına gelen şey şu oldu ben putları kıracağım bunun üzerinden onlar inançlarıyla yüzleştirmeye çalışacağım e putları kırmak da kolay değildi bir dini bayram gününü bekledi o bayram olunca herkes çıktı gitti şehrin dışına mabet sahipsiz kaldı Hz. İbrahim de aldı eline baltayı girdi mabede kırdı putları en son büyük putuğun boynuna astı baltayı o şekliyle çıktı gitti insanlar geldiler şimdi insanlar geldi mabede girdikleri anda inanılmaz derecede bir şok geçirdiler bütün putlar yerle bir olmuş Darma duman olmuş her şey yıkılmış kırılmış sadece orada büyük bir put var o büyük putun boynunda da bir balta var. Şimdi o putların eğer güç sahibi olduklarına inansalardı yani inançlarında bu noktada bir çekişme bir çatışma bir çelişki olmasalardı ne düşüneceklerdi diyeceklerdi ki o pu, büyük putu göstererek Vallahi herhalde bizim ağa kızmış bu büyük ağa diğerlerini kırdı parçaladı. Böyle düşünmeleri gerekirdi ama böyle düşünmediler. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı onların cansız birer varlık olduğunu. Kendi elleriyle yaptıkları bir şey ama inançlar bir defa karışmaya başladı mı bazı şeyler dağılmaya bozulmaya başladı mı böyle gülün şeyler zaten çıkar ortaya. O anda o manzarayı görür görmez ne yaptıklarını biz Enbiya Suresi'nden okuyoruz. Ne yaptılar Alu men fahala bir dediler ki bizim ilahlarımıza bunları kim yaptı. Bu ilahlarımıza bunları nasıl böyle yaptılar innehulemine zalimin muhakkak ki kim yapmışsa o zalimlerden birisidir. Onun yapmadığını o büyük putun yapmadığına hemen inandılar kim yaptı diye sordular Sonra da arkasından, kim yapmışsa büyük bir cürüm işlemiş, büyük bir zulüm işlemiş dolayısıyla zalimlerden olduğu dediler. Ve başladılar fail aramaya. Kim yaptı? Kim yaptı? Yine Kur'an'dan okuyoruz. Kur'an devamında diyor ki: "Kalu semi'na yeskuruhum İbrahim. Biz bu İbrahim denilen bir gencin bu putları dillerine doladıklarına şahit olduk. Herhalde onun işidir." İbrahim Aleyhisselam başlamış o günden öncesinde de zaten bir sürü putların aleyhine konuşmaya onların cansız varlıklar olduğunu onların asla tazim edilmeye layık olmadıklarını gerçek Allah'ın kim olduğunu Rabbin özelliklerini bunları anlatmış anlatmış o anda putlar kırılınca İbrahim Aleyhisselam yok orada kendi kendilerine kim yapmıştır bunu işlerinden birileri diyor ki olsa olsa bunu İbrahim denen o genç yapmıştır çünkü o genç Bizim putlarımızın aleyhinde konuşuyordu 61. ayet ayetlerden okuyoruz bakın bir tablo gibi bizim önümüze koyuyor zaten Kur'an o halde dediler ki koşun bulun onu getirin insanların gözü önüne belki şahitlik ederler kasıt ne burada çabuk İbrahim'i getirin insanlar da toplansın buraya İnsanlar baksın belki gören birisi olmuştur. Belki İbrahim'in mabede girdiğini birileri görmüştür. Kırdığına birileri şahit olmuştur. Onun için hemen Hazreti İbrahim'i aramaya başladılar. Çok kısa bir zaman sonra buldular. Hiddetli öfkeli bir şekilde putlarımızı sen mi kırdın diye İbrahim'e sordular. Yine Enbiya suresinin 62. ayetinde bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Hazreti İbrahim gayet rahat sakin bir tavırla ben yapmadım demiyor çünkü sıddık bir nebi asla bir yalan onun ağzından çıkmaz ama onlara bir ders vermesi gerekecek ortada bir yalan beyan yok haşa aslında onları yüzleştirme adına bir cümle var belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır diyor o büyük putu gösteriyor gözleri fosfor olan kocaman olan dehşet bir yapısı olan o putu gösteriyor hadi ona sorun diyor eğer konuşuyorsa Şimdi usuptan anlıyoruz. Hazreti İbrahim'in hemen getirildiğini, insanların şahitler olarak toplandıklarını İbrahim'e soruyorlar. Yani olay yerine getirilmiş, olay yeri incelemesi yapılıyor. Putun yanında konuşuluyor bunlar. Haza dediğine göre gale bel kebirehum haza fes'aluhum inkanu kanu Belki de şu büyükleri yapmıştır göstererek Hazza. Hadi ona sorun eğer konuşuyorsa size versin. Cevabını Hazreti İbrahim'in bu sözü bomba gibi düştü onların içine. Çünkü Hazreti İbrahim onları yüzleştirmek istiyor inançlarıyla. Onların inançlarındaki çekişmeleri, çatışmaları, çelişkileri, çıkmazları onları nazarlarına vermek istiyor. Ama onlar bundan korktukları için üzerlerini almıyorlar. Bir kısmı alıyor üzerlerine o anda ya İbrahim doğru söylüyor diyorlar. İbrahim'in söylediği çok mantıklı. Enbiya suresini 64. ayetinden okuyoruz. İçlerinden bazıları vicdanlarına dönüp kendi kendilerine dediler ki şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz. Zalim olan o putları kıran değil zalim olan sizsiniz diyerek birbirlerini suçlamaya başladılar. Bu ne kadar sürdü ne oldu orayı bilmiyoruz. Kur'an 65. ayetinde tekrardan hiddetin öfkenin İbrahim aleyhisselamın üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Ama biz arada ne olduğunu kestirebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle ne olmuştur o aralarında birbirleriyle konuşurlarken ha siz İbrahim'e mi inanıyorsunuz o zaman Nemrut gösterir size gününü gününüzü sizi vatan hayli ilan ederiz size teröristleri size şunu deriz bilindik cümleler yani bu yeni çıkmış bir türkü değil türkü aynı türkü siz bakmayın sazlardaki tellerin değişmesine işte yumruktaki ellerin değişmesine şairin ifadesiyle tel değişir el değişir türkü aynı türkü. Aynı şeyi söylüyorlar aynı tehdit. ama o korkuda tevhid olmadığı için geri adım attılar ve o anda İbrahim Aleyhisselam'ı yüzüstü bıraktılar. İbrahim Aleyhisselam onlara aslında bu manada yüzleşmelerine katkı sağlayacak çok önemli bir şey söyledi bir anlık bir şey Sonradan gelen tehditlerden dolayı aman aman biz vatan haini olmaktansa en azından Nemrut Paşa'yla karşı karşıya gelmeyelim dediler. Ve bir anda yeniden, yeniden öfkeler Hazreti İbrahim'in üzerinde yoğunlaştı. 65. ayet sonra eski inanç ve inatlarına döndüler bakın eski inanç ve inatlarına döndüler ve andolsun bunların konuşmayacağını sen bilirsin dediler. Aa, Hazreti İbrahim'de duyması gereken buydu zaten tamam konuşmuyor değil mi? Hazreti İbrahim beklediği bu cevabı alınca 66. ayette dedi ki öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Hiç mi aklınız yok ya sizin? Size bir fayda vermez zarar vermez bu putlara halen tapmaya devam mı edeceksiniz ama gayreti yine ney? Onları inançlarıyla yüzleştirmek. Çünkü bir başlasalar buna işte biraz önce az bir şey başladılar. Gerçek zalimin kim olduğu ortaya çıktı. Ama yine üstü örtüldü. Yine algılar yönetildi. Yine başka yerlere sevk edildi. Yine geri adım attılar. Hazreti İbrahim tekrardan mücadele mücadele mücadele adamlar iflah olmuyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti İbrahim? Uffillekum. Ulan yuh olsun size. Ne desin başka? uffin lekum yuh olsun size bu kadar hakikate karşı nasıl düşman olur bir insan bu öyle bir şey ki bu uff kelimesi Kur'an'da başka yerlerde de geçer ama burada tam da Türkçedeki karşılığı odur yuh olsun size uffin lekum ve lime ta'budun min dunillahi efela ta'kilun yuh olsun size ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz o bütün putlara ta'utlara siz hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Artık yapacak bir şey yok. Hazreti İbrahim'in o sözü iyice sinirleri gerdi. İyice öfkelendiler ve başladı tehdit. Seni şöyle yapacağız böyle yapacağız. Biraz düşünün oraya döneceğiz bir dahaki haftaki dersimizde. Niye Hazreti İbrahim'i ateşe atma gibi ağır bir ceza ile cezalandırdılar? O kavim duyar duymaz seni yakacağız seni şöyle yapacağız dediler. Sonra Nemrut da o cezayı verdi. Ama neden onu o anda konuşurken ceza olarak en ağır ceza o şekli olarak yakılma akıllarına geldi. Üzerinde biraz düşülmesi gereken bir mesele. Şimdi benim güzel kardeşlerim Enbiya Suresinde Saffat Suresinde olay anlatılırken o ateşe atılma olayı da anlatılır orada. Ama biz Kur'an'ın bütünlüğünde şunu görüyoruz önce Nemrud'un karşısına getiriliyor Hazreti İbrahim. Bakara suresinin 258. ayeti bunun delilidir. Neler konuşulmuş Hazreti İbrahim biraz hapiste kalmış mı ondan sonra mı getirilmiş buraları bilmiyoruz. Kur'an o detayları bize vermiyor. Tarihi bilgilerde biraz farklı şeyler var ama biz Hazreti İbrahim'in bu olayın sonrasında Nemrud'un karşısına getirildiğini biliyoruz. Nemrud kim? Nemrus zalim bir imparator, hükümdar. Bazı tarihçiler, batı tarihçileri şöyle bir ifade kullanırlar. Çok güçlü bir figür ve dünyanın ilk emperyalisti. Böyle bir adam. Bizim kaynaklarımızda Taberi'de şöyle bir ifade geçer. Yeryüzü dört tane hükümdar gördü. İkisi zalim, ikisi adil. Çok görmüş de bunlar dört tanesi önemli. Bu iki Müslüman adil olanlar. Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman diğer iki zalim de Buhtun Nasır ve Nemrut. Bunlar zalimlikte bunlar insanların kanını emmekte bunlar ilahlık taslamakta bunlar yeryüzünü fesada sürüklemekte farklı yerlerde. Bu hükümranlığın ne kadar sürdüğünü neler yaşandığını onları bunları da bir sürü tarihi rivayetlerden okuyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit epey daraldı ama çok önemli bir meseleye Getirerek bugün dersi bitirmek istiyorum. Hazreti İbrahim Nemrud'un karşısına geçiyor ve biraz sonra okuyacağız. Bakara 258. ayette aralarında bir konuşma oluyor. Bir tartışma cedel oluyor. Orada bize Hazreti İbrahim nasıl ki her şeyde tevhidde tebliğde birçok şeyde örneklik ortaya koyuyor. Tartışma metodunda da örneklik ortaya koyuyor. Şimdi bizim gibi bu Twitter'ın ehli olan adamlar işte bu sosyal medyanın ehli olan adamlar için çok önemli. Gerçekten biz bazen hakikati savunuyoruz diye hakikati en büyük haksızlığı en büyük zulmü biz ediyoruz. Hz. İbrahim bize tartışma ahlakını öğretiyor. Nasıl tartışılır? Hele karşıda inkarcı, muarız, akıllı, güçlü, kuvvetli bir adam varsa bununla nasıl tartışılır? Ne yapılır? Bunu öğreniyoruz. Ben sadece Bakara suresinin 258. ayetinden 8 tane madde çıkardım. Bakın hızlıca size veriyorum. Siz o ayetin üzerinde biraz değerlendirin. Hz. İbrahim bize ne öğretiyor? Kendini ve muhatabını çok iyi tanımalısın. En başta bunu öğretiyor. İkincisi inandığın değerlere güvenmeli en ufak bir itirazda sarsılmamalısın. İnandığın değerlere güvenmelisin. Eğer bu noktada bir sıkıntı varsa birisiyle tartışayım derken kal senin kalbine şüphe düşecek. Sen kendin başka dünyalara savrulup duracaksın. Üçüncüsü sözün uslubunu ve usulünü iyi ayarlamalı mesajını çok net bir şekilde ortaya koymalısın. Öyle üstü kapalı öyle yarım yamalak cümlelerle bu iş olmaz. Varsa bu özelliğin öyle çık mindere yoksa dur. Gidip orada hakikati rezil etmeye gerek yok. Hakikat rezil olmaz da sen hakikatle birlikte rezil olursun. Hakikat hakikattir zaten ama sen güya hakikati savunuyorum diye hakikata en büyük zararı sen vermiş olursun. Onun için sözün uslubunu ve usulünü iyi ayarlamalı mesajını çok net bir şekilde ortaya koymalısın. Dördüncüsü söylenen söz bilinçli olarak çarpıtılıyorsa tartışmayı uzatmamalısın. Çünkü bunun sana bir faydası yok. Şimdi göreceğiz Hazreti İbrahim ne dedi. Bakın beşincisine muhatabın vereceği cevapları hesap etmeli ona göre bir hamle yapmalısın. Çünkü muarız çünkü düşman seni dinlerken bakayım ne diyor diye dinlemiyor. Ne diyor ben ona bir cevap vereyim diye dinliyor. Seni dinlemek. O hakikati elde etme adına bir amaç taşımıyor. Şimdi o adam senden sözü alıp bir hamle yapacak. Sen hakikati dillendiren birisisin. Kestirmen lazım. Muhatabını tanırsan eğer bu adam ne söyleyebilir benim bu sözüme karşı? Onun yapacağı hamleye karşı bir hamle yapmak durumundasın. Eğer buna senin gücün kapasiten buna bilgin ilmin yetiyorsa zaten bu noktada çıkacaksın mindere dediğim gibi yoksa boşu boşuna kendini orada perişan etmenin bir anlamı yok bakın benim güzel kardeşlerim ne olur şu altıncı maddeye bir iyi bakın ben sadece bir iki cümle söyleyeceğim ama siz benim meramımı çok iyi anlayacaksınız ne olur bu noktada yaptığımız yanlışlara şu söyleyeceğim madde çerçevesinde bir dur diyelim artık. Dur diyelim yoksa bu işin sonu başka yerlere doğru gidecek. Altıncısı batılın ve yanlışın daha fazla duyulmasına zemin hazırlamamalısın. Bu o kadar önemli ki bakın bugün güya hakkı savunuyorum. İslam'ı savunuyorum ya peygamberi savunuyorum diye batılın reklamı yapılıyor. Adam mesela diyelim ki aleyhissalatü vesselam efendimize işte bağlı olarak diyelim ki onu rencide edecek karikatürler yapmış bizimki din gayretiyle onlara cevap verecek o karikatürü paylaşıyor. Bir tesettür meselesi var mesela o tesettüre kızmış o giyim kuşama o resmi paylaşıyor o resmin üzerinden bir şeyler söylüyor. Ya sen farkında değilsin ama batının reklamını yapıyorsun o adamın umurunda değil senin orada ne yazdığın paylaş o resimleri paylaş paylaş onları at oraya o tarafa at videoları at at ki yayılsın insanların zihni allak bullak olsun senin ondan sonra ona ne yapacağın çok da belli değil bakın benim güzel kardeşlerim Charlie Hebdo diye bir olayla karşı karşıya kaldık halen Fransa'da onun etkileri devam ediyor bu dergi neydi biliyor musunuz yani biraz araştırın tarihini 3. sınıf bir dergi hiç kimsenin gündeminde yok ama ne yazık ki Müslümanların yanlış tavırları o dergiyi şu anda ifade özgürlüğünün bayrakları haline getirdi. Batıla böyle bir mücadele edilmez. Batının reklamı yapılarak batıla mücadele edilebilir mi? Biz halen Müslümanlar olarak şunu anlamış değiliz. Bazen en büyük mücadele o adamın yaptığını görmemektir. O adamın yaptığına karşı duyarsız kalmak, sessiz kalmak, tepkisiz kalmak ama içten o yapılan şeye buğuz etmek o ayrı bir mesele. Ama tepkisizliğin bazen en büyük tepki olduğunu bilmiyoruz ve bilmeden bazen böyle yanlışlar yapıyoruz. Hazreti İbrahim'e bir şey söyledi Nemrut. Hiç Hazreti İbrahim sustu, hiç oraya Oraya girmedi bir daha şimdi göreceğiz bakın girmedi uzatabilirdi o tartışmayı başka bir şey de söyleyebilirdi. Benim kastım o değil şu değilebilirdi başka şeyler de söyleyebilirdi. O söylediği karşılıksız kalmasın diye cevaplar da verebilirdi Hazreti İbrahim. Hayır öyle yapmadı çünkü batılın reklamını yapmak yok. Müslüman akıllı olur şuurlu olur nerede nasıl hakka taraftar olunacağını nerede nasıl hakkı savunacağını hakkın ve hakikatin savunulmasındaki uslubun ne olduğunu peygamberlerden öğrenir ona göre davranır. Eğer öyle yapılmazsa her söze her yapılan şeye mesela bazen hiç kimsenin gündeminde değil bir tanesi konuşuyor saçmalıyor da. E bizimki kalkıyor ona bir reddiye yapıyor güya işte İslam'ı savunacak ya o adamın videosunun üzerine ulan ne yaptın sen ya bir sürü bilmeyen adamı haberdar ettin ondan o adamı on kişi tanıyorduysa senin o güzel maharetinle bin kişi tanıdı iyi mi yaptın yani şimdi iyi bir şey mi yaptın yaptığın iş Müslümanların hayrına mı oldu? Şerine mi oldu? Zaten bazıları istiyorlar ki birileri ben, bizim sözlerimize cevaplar versin saldırsınlar da reklam olsun. Halif tuğraf işte muhalefeti tanınırsın ben aykırı şeyler söyleyeyim nasıl olsa birkaç sazan atlar bu işin içerisine. Birileri de bir şeyler söyler ben de bu şekilde meşhur olurum. Bu hastalıkta birçok insan sen her konuşana cevap vermek zorunda değilsin benim güzel kardeşim. Her mücadelede ille söylenene itiraz edilecek diye bir şey yok. Bizim onun bunun yanlışlarını düzeltmekten ziyade doğruları anlatma gibi bir vazifemiz var. Asıl olan doğruların anlatılmasıdır. Hakikatin anlatılmasıdır. Bu olur o gerisi diğer türlü işlerdir. Şimdi bu altıncı madde önemli ve bunu unutmayın. Yedincisi söylediğin hakikatlerin insanlığın ortak değerleri üzerinden olmasına dikkat etmelisin hele hele bugünlerde şu anda sadece bizim Müslümanlar dinlemiyor herkes dinliyor o zaman ortak değerlere işaret edeceksin aynen Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi güneşle ayla konuşuyor kurban olduğumuz ya yani bize bunlar ne zaman ders olacak bilmiyorum ama Hazreti İbrahim gerçekten bize bu manada çok önemli şey söylüyor sekizincisi de şu hak ve hakikat için hareket ediyorsan yardımcının Allah olduğunu unutmayacaksın eğer sen hak ve hakikat adına hareket ediyorsan bunu her zaman için aklında tutacaksın. Şimdi gelelim 258. ayete. Ya ayeti anlamamız için 257'yi okumamız lazım. 257'yi okuyalım hızlıca. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostu da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliktirler. Ve orada devamlı kalacaklardır. Bakın 257'de aydınlığın yolunu takip edenler karanlıkların yolunu takip edenler. Dikkat ettiniz mi oradaki ifadelere aydınlık tek karanlıklar çoğul. Çünkü aydınlık bir tanedir. O en nur olan Allah'tan gelir. Zulümat ise karanlıklar ise çoktur. Karanlığın ise kaynağı yoktur. Karanlığın kaynağı. Işığın olmamasıdır aydınlık geldi mi biter hak gelir batıl zahil olur bütün mesele budur zaten şimdi burada aydınlığın örneğine Hazreti İbrahim'i veriyor 258'de karanlığın takipçisi olarak da Nemrud'u veriyor yani 257'nin arkasından hemen 258. gelmesi bundan dolayı ayet bilindik bir ayet okuyalım hızlı bir biçimde Allah'ın kendisine mülk Hükümdarlık zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni orada isim verilmiyor ama kim olduğu Bütün müfessirlerin ortak kanadı Nemrut görmedin mi o Nemrut'u? İşte o zaman İbrahim ne demişti? Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. Benim Rabbim hem hayat verir hem öldürür. O da dedi ki ben de hem hayat veririm hem de öldürürüm demişti. Burada Kur'an oradan bahsetmiyor müfessirler o tarihi bilgiler ışığında bize bilgi veriyorlar. Ne yapmış Nemrut zindandan getirmiş iki kişi birini öldürmüş birini vermiş Ay işte demiş ben de Rabbim birini öldürdüm birine de hayat verdim. İbrahim'in kastı bu mu? E, değil orada diyebilir ey beyefendi ben onu kastetmedim demiyor. Çünkü onu çarpıtan adam senin söylediğin o sözleri de çarpıtacak. Şimdi ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Diyor ki ya ben öyle bir şey söylemeliyim ki bu adamın çarpıtmaya mecali kalmamalı. Ve öyle bir şey söylüyor. Ne diyor? İbrahim dedi ki Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir. Çarpıldı Nemrut. Bunun üzerine kafir o inkarcı afalladı kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez febuhitellezi kefer kafir dondu kaldı yani tam karşılığı o gerçekten afalladı kaldı e söyleyecek bir söz kalmadı ondan sonra da zaten o ateşe atılma meselesi yaşandı şimdi burada Hazreti İbrahim'in söylediği onunla konuşmada kullandığı uslup getirdiği o iki örnek o iki örneğin arkasından Nemrud'un hali inanın üzerinde çok ciddi durulması gereken bir şey ama sadece şu kadarını söyleyeyim Bakın Nemrut'la Hazreti İbrahim konuşurken Rab ismi sıfatı üzerinde konuşuyor. Neden? Çünkü Nemrut göklerin tanrısını var diye kabul edenlerden yerin tanrısı da benim diyor. Yani Rab benim ben Rabbim ben düzenlerim yeryüzünü diyor. Hazreti İbrahim de hayır sen Rab değilsin benim Rabbim şöyledir deyip onun üzerinden Rab üzerinden veriyor mücadeleyi. Yani Hazreti İbrahim'in verdiği mücadele yaratma Allah'ın, yönetme de Allah'ın. Göklerde Allah'ın, yerlerde Allah'ın, Allah'ın arzında Allah'ın dediği olur mücadelesini veriyor. Ama o mücadeleye aykırı davrandığı zamanda Hazreti İbrahim tartışmanın nasıl olması gerektiğine dair yeryüzüne çok güzel bir örneklik ortaya koyarak bu tartışmanın Metodunu bize gösteriyor, inkarcıyla ile, mülhid ile, mülk elde ettiği için şımaran o şımarıkla nasıl konuşulması gerektiğini bize öğretiyor. Benim güzel kardeşlerim, bakın, Kur'an bu tartışma örnekliklerini sadece buradan vermez. Bir cahille nasıl konuşulacağının örneklerini de biliyoruz biz. Hazreti İbrahim'in üzerinden biz babayla nasıl konuşulacağını da öğrendik. Her birimde muhatap değiştiğinde. Usul, uslup değişir. Değişmeyen tek bir hakikat o da tevhiddir zaten. Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor ki bugünün dünyasında biz de mücadele verirken doğru argümanlar, doğru usul ve usluplar üzerinden mücadele vermiş olalım. Allah bunları hakkıyla anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yolumuzu İbrahim'in yolu eylesin. O İbrahim'i çizgi, tevhidi içselleştiren ve onu hayatın merkezine koyan bir çizgidir. Cenab-ı Hak bizleri de o çizgiden hiçbir zaman ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.